Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Kemal Varol'la ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Varol 1977 yılında doğdu. Yaz Yüzükleri, Kin Divanı ve Temmuz'un 18'i adlı üç şiir kitabı Bakiye adıyla toplu şiirler olarak kitaplaştı. İlk romanı Car 2011 yılında yayımlandı. Bu kitabı e, 2014 Cevdet Kudret Roman ödülünü kazanan Hav adlı romanı takip etti. Bir de bu galiba Sabit Fikir'in yılın en iyi romanı seçilmişti. Aynı yıl 2014'te. Bir de e, Hav romanının kahramanı köpeği barış ödülü verildi. Evet ayrıca. doğru. Bu, bu, Bursa'da. Bursa çağdaş evet, evet, barış çok verilmişti. enteresan bir ödüldü o. Yani. <gülüyor> Yazara değil kitaba da değil. Ee, Ka kahraman. Romanın kahramanı. Aa, çok enteresanmış evet, gerçekten. Çok enteresanmış. Ve ee, geçtiğimiz günlerde de 2016 yılında son romanı Ucunda Ölüm Var yayınlandı. Hmm. İlk programda daha çok böyle e, işte önümüz Türkçe Edebiyatı'nda e, işte yeniden yükselen Yaşar Kemal'in mirasına devralan bir e, yeni akım, bir yeni damardan e, bahsetmiştik. Bugün biraz e, Ucunda Ölüm Var e, son romanınız e, çünkü diğer romanlarla bağlantıları olmasına rağmen... Ucunda Ölüm Var'ın e, sanırım sizin kendi edebi çizginizde ben çok özür dilerim. Maalesef şiirlerinizin hepsini okuyamadım. Evet. O yüzden hani sadece evet. e, kurgu evet. ve nesir üzerinden evet. gidebiliyoruz bu Hı -hı. programda. Şimdi Ucunda Ölüm vardı bu ilk programda da bahsettiğimiz çok seslilik, Hı -hı. çok bariz görünür evet. bir hale evet. gelmiş. Çünkü burada artık e, şey de var hani yazar var, evet. yazarın... E, ...okudukları ama daha önce bize hissettirdikleri... ...daha evet. arkaya geçmiş. Ee, o, o bir o şekilde ortaya çıkıyor gibi geldi bana. İkincisi... E, ...birbiriyle... E, ...konuşan anlatıcılar var. Evet. Aslında hani... Ya ...bu çok anlatıcılı bir kitap evet. oluşturma fikri... ...nereden ortaya çıktı. Yani diğerlerini geçmiş burada daha doğrusu. Artık ee, ikili, yani... ikili bakış açısından... Evet. ...daha büyük bir bakış açısına... ...geçmişiz. Anladım. Yani şeyin... E... Yani kitabın zaten hani bir çıkış fikrinden başladı aslında belki de. Aslında bu kitabı ben ilk romanı yazarken hı hı. E, yani zihnimin bir kenarından dönüp duruyordu. Hı hı. Ama bazen gücünüzün yetmediğini, hı hı. E, yetmeyeceğini, bu çok sonra yazabileceğiniz bir kitap olacağını hissedersiniz. Hı hı. E, o yüzden hep beklettim mesela bu kitabı... Ee, ...kahramanımı iki iki romanımda sokaklarda gezdiriyordum durmadan ama... Hı hı. ...hatta zaman zaman acaba diğer kitaplarda da yazabilir hı. miyim bu kadının hikayesini diye... ...derdim şuydu... ...bu anlatıcıları hepsini birden bir, bir kitapta nasıl buluşturacağım... ...Türkiye'nin meselelerini, problemlerini... Bir, e, ...bütünüyle aktarabileceğim bir roman... Yakın Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar yaşadığı bütün problemler. İslamcılar, Kemalistler, Kürtler, hı hı. Aleviler, hı hı. Ermeniler. Bütün problemli ilişkiler üzerine bir şey. Hı hı. Ama bütün bunları yaparken de onların bu temsilcilerine bir söz vermek. Hı hı. Kendi hikayelerini anlatmalarına olanak tanımak. Hı hı. Bütün bunların bir araya geldiği bir roman yapmak. Düşüncem hep oldu. Çok isterdim. Gücüm biraz daha gücüm olsaydı bu kitabı daha da Hı -hı. genişletip araya başka meseleleri Hı -hı. de yani cinsel kimliklerden tutun. Türkiye'nin problemli olduğu, bir türlü çözemediği, içinden Hı -hı. çıkamadığı bütün meselelere yer veren. Belki de hani Türkiye'nin ruhunu Hı -hı. başka bir kanaldan ama evet. taşıyabileceğim bir roman yazma fikriydi. Bu kadar çok anlatıcının olmasının bir nedeni de o aslında. Hı. Yani e, orada bir ülkücüye de söz hakkı Hı. tanıyıp, e, belki bir askere değilse de eşine söz hakkı tanıyıp, bir kürde söz hakkı tanıyıp, bütün onların kendilerini e, bir yerden ifade etmelerine, ...kırılma noktalarına... E, ...imkan tanımaktı aslında. Hı -hı. Yapabildim mi bilmiyorum ama... Hı -hı. E, ...onları... E, ...bütün bu kadar... ...çok fazla anlatıcının bir arada olduğu bir kitabın... ...tabii ki bir bütün oluşturması da ayrı bir problemdir. Hı -hı. Onu sağlamak da... ...çok güçlü benim için. Umarım onu da sağlamışımdır. Tabi tabi sağlanmış bir de şey de var hani... Ee, bence şey de çok, çok anlamlı... ...ölüme yaklaşmış bir ağıtçı kadının... Evet. E ...gördüğü bir rüya üzerine... Ee, şehir şehir Ayrıca dolaşmaya ölmüş de olabilir artık evet, sonunda yani evet, onu... belki hiç gezmemiştir evet. bütün Türkiye'yi bilemem ya yani ben onu bilerek ben Hı -hı. de bilmek istemediğim Hı -hı. boşluklar bırakırım evet. romanlarda bilirsem zaten şey olmayacak ölmüş de olabilir bence evet doğru bunu da kendi kendine lazım. evet yani. kendi kendine sayıklıyor evet. ve her ölüm onun yatağında arkasında... da olabilir bir tane evet. olup bir arkasından da zaten o kadar okullar şey... pek bunu inanmak istemiyorlar buna çünkü bu kadar Türkiye'yi dolaşıp gezerken o yazar da bizi buna çok inandırmışken aslında o yataktan hiç çıkmamış olabileceği ihtimalini pek düşünmek istemezler. Bu biraz ee, şeyle de ilgili olabilir mi? Hani dünkü söyleşide de siz yer vermiştiniz. Hani gidip bir yeri görmek gerekmiyor. Tabii ki. Yazmak yani, için hani ben burada bahsettiğim şehirleri şey yapmadım. Hepsini gidip biraz görmedim. Biraz zaten. Ben belki de hani onun aslında romanın en başında Hı. ölmüş olabileceği fikri ...bütün bu şeyleri hiç gezmemiş olabileceği üzerine de e, kurmamın bir nedeni o aslında. Yani o bilgiyi o yüzden dün verdim orada da. Hani, evet. E, bütün bir bunlar ipucu verdiğiniz evet, yani. Burada bir hayal olabilir bütün bu kitap. Ee, Hı -hı. E, hani bir şey işte, döşeğimde ölürken aslında... E, evet. E, ...hikayesi doğru. bu. Doğru. Belki de. Bir de aslında şey de var bu... Iı, ...aslında bu teknik... ...biraz sanırım havdan da gelen bir teknik... Evet. ...orada biz... İlk ...kitapta da evet. kısmen vardır... Hı hı. Ee, ...biraz böyle şey gibi... ...hani... E, ...farklı gözlerden okumak... Hı hı. ...aynı şeyleri... ...ya da bir şeyi farklı gözlerden... Evet. ...okumak... ...işte bu havda bir köpeğin gözünden... ...görüyoruz her şeyi ama... ...bir, bir savaş var yani... Evet. Bir, bir, bir ...insanlar ölüyor, ortalık karma karışık bir şey var... ...ve bu bize... ...yani hiç de gözümüzün içine sokulmadan... ...gayet güzel hissettirilerek anlatılıyor... ...aynı şey... ...burada da var... ...fakat burada daha evet. da o sesi kısmışsınız... Evet. ...hani köpeğin yani... Evet. ...biz Mikesa'nın gördüğü kadar şeyi göstermiyor bize... Evet. E, ...ağıtçı kadın... ...o sadece evet. işte şehirleri geçerken... ...yollarda gördüklerini ...yollarda gördüklerini anlatıyor... ...bu mesela... ...niye bu sesi biraz daha kısmayı... ...denediniz... Çünkü bu zaten havda da, yani tabii havun meselesi biraz daha farklı bunun meselesi yani, biraz daha farklı. Hani o işin başka bir boyutu. Tabii belki ki de ama. dönemseldir bu. Yani bu kaygılar, dönemler Hı -hı. E, sadece hani yazı yazan insanlar değil. Yani her şeyle Hı -hı. iştigal olan insanların tamamını etkiler. E, o sesi kısmak. Ken yani bir de yani evet okur için bu çok keyifli olabilir ama devamlı. Politikaya uh -huh. ıı, sırtını dayamış. Oradaki dinamiklerden beslenen bir yazarı bir süre sonra yorar e, Hı -hı. bütün bunlar. Çok yorulduğumu, e, üçüncü romanında üçüncü kez de kaçmak istedim aslında Hı -hı. politik meselelerden ama yine yapamadım. E, Hı -hı. Çünkü gözünüzü açtığınız bağlam bir, bir, bir çatışma ortamına gözünüzü açıyorsunuz, onun içinde hala yaşıyorsunuz. Tabii ki başka bir şey anlatmanız Hı -hı. E, mümkün değil ama belki de bu kısm, sesini kısma olarak tarif ettiğiniz şey belki bir kaçma isteği. Olabilirim. ...başka şeyler anlatma isteği... ...ama bütünüyle de ama bunu. Hı hı. Yani tanık içinde söylüyorum... ...güllük gülistanlık bir hikaye anlatmayı çok isterdim ama. Hı hı. Sadece... ...kendisiyle alakalı olan... Hı hı. ...savaşla hiçbir ilgisi olmayan... ...bir hikaye yazmayı çok isterdim ama... ...coğrafya kaderiniz... Maalesef. ...yapacak bir... ...şansım yok maalesef başka bir şey için. Maalesef. Bir de şey bu zaten sizin derlemelerinizde var. demiryolu, Evet. <gülüyor> Yolculuklar. <gülüyor> e, evet. Aslında şeyde de yani her üç kitapta da yolculuk temel bir metafor olarak tabii, ortaya çıkıyor. Tabii trenler, demir, trenler, demir yolları. ve bunlar böyle evet. şey hani... Evet yolculuk birçok yani Türkçe edebiyatta birçok yazar için... hani ...yolculuk dediğimizde önemli bir, bir şey haline geliyor ama... Bu sizdeki yolculuk hikayesi böyle şey gibi değil hani gidememe bunu... aslında gidememe evet yani jarda çok baskındır Hı -hı. aslında burada kadının da bir yere gidemediğini e, söylemiş Hı -hı. oldum öyle diyeyim e, biraz benimle ilgili galiba yani ben de Hı -hı. ben çok uzun yıllar kasabada kaldım Hı -hı. yani e, e, etrafımda şu türden hikayeler hep dinlerdim. Hı -hı. Gidemeyenler, hı hı. gidip de başaramayanlar, geri dönenler. Hı hı. E, ama hep gitme haliyle yaşayanlar. Hı hı. E, ömrünün bir kasabada geçmesinden korkanlar. Hı hı. Ömrünü bir yerde tükettiğini yananlar. Hı hı. Bu, bu insan hikayeleri beni çok etkilerdi. Yani hı hı. onlardan biri olmaktan çok korkardım. Ee, ya, kitaplarımdaki bütün neredeyse erkek kahramanlar hepsi böyle bir kaygıyla... ...sarmalanmış durumdadırlar... ...yani e, o yüzden... ...benim kahramanlarım bir yere gidemezler... ...hatta Hı. Jarda... E, ...dikkatli okurlar fark etmişlerdir... ...başka bir romanın kahramanı... ...benim kahramanıma... ...hikayenizin açılması için yola çıkmanız lazım... ...burada çakılıp kalırsanız böyle... ...hikayeniz genişleyip büyümez... ...diye nasihatte bulunur... E, ...başka bir yol kahramanıdır... ...başka bir romanın kahramanı... E, ...gitmeyi ben de isterdim... E, ...ama belki de böyle mesudum... E, çünkü kalanlar sürekli hikayelerini anlatırlardı. Evet. <gülüyor> bir de şey de var. Mesela ben Hau'da çok bekledim. Gerçekten hani e, Mikesa'ya gidelim gel. Hani ben bu işin evet. yolunu biliyorum. Evet. E, şey yapalım derken ve e, açıkçası onun orada kalmayı tercih edeceğini hiç düşünmemiştim. Evet. Fakat oradaki bir tercih evet. gidememe bilerek, durumu değil. Bilerek, yani evet. o orada kalmayı ve birinin bu hikayeyi anlatması gerekiyor. Belki de hani Hmm, bu benimle de ilgili bir şeydir hmm. bu. Bütün hala Diyarbakır'da kalmak, kalma nedenim izlemek yani her şeyi olan biteni kayıt altına almak, hmm. unutturmamak. Hmm. Ee, yapabileceğim yapabildiğim bu benim. Yani, Hı hmm. e, Diyarbakırla bir vicdan ilişkisi yaşıyorum sürekli. Ee, hmm. Gitmek istiyorum, gidemiyorum ee, hı hı. Kalınca mutlu olamıyorum hı hı. Aa, Yaşadıkları beni yoruyor ama e, O yorgunluktan da kaçamıyorum hı hı. Bir, bir, bir görev gibi görüyorum hı hı. Belki de bu böyle romanlara sızıyordur Bütün kahramanlar <gülüyor> o yüzden kalmayı tercih ediyorlar Gitme olabilir yani <gülüyor> Düşünmemiştim bunu ama Doğru bir kasayla benim aramda bir bağ var <gülüyor> <gülüyor> ee, İsterseniz yine bir ara verelim evet. ee, Bugün ne çalalım ne istersiniz ee, Yine son romanın e, türküsü olsun vardı. o zaman yani kadının kendisine yazdığı yazıldığını iddia ettiği e, Bir Ay Doğar türküsünü dinleyelim ve Cengiz Özkan olsun ayrıca çünkü o çok severim Cengiz Özkan'ın sesini. Peki. Sağ olun. Doğar ilk akşamdan Geceden Neyden neyden Gecemden Şavkı Vurur pencereden Bacardan Dağlar kışmış Yolcum üşümüş. Nasıl edem Uykusuz mu kaldın Dünkü gece? Neyden neyden geceden Uyan uyan yarsinene Sar beni dağlar kışınmış Yolcum üşümüş Nasıl edem ben Uyan uyan yarsinene Sar beni dağlar Haramı açmaya Altyazı M.K. Önce dağ başından aşırdın beni Neyden neyden yar beni Tükenmez dertlere düşürdün beni Dağlar kışılmış yolcumuşmuş, Nasıl eden ben Madem soysuz göğün bende yok Neydem neydem yoldun Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kışmış, yolcum düşmüş perşanımda Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar karanır, açma yaranı. Nasıl edemem? Çağdan gelir eli boş değil Neydem neydem boş değil Söylerim söylerim gönlüm hoş değil Dağlar kışmış yolcumuşmuş. Nasıl edenler Bir güzeli bir çirkine vermiş Neydem neydem vermiş ne kendisine eş değil dağlar kışırmuş yolcumuş Nasıl dedim Başastığı kendisine eş değil dağlar karamı açma yaram. Perişom. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve Güncel'in edebiyatında konuğumuz Kemal Varol Bugün daha çok Kemal Varol'un Ucunda Ölüm Var adlı eseriyle haşır neşir oluyoruz Fakat bir diğer eserlerden de bahsediyoruz Şimdi bir de şey var bu Ucunda Ölüm Vardaki Kadın Ağırçı evet. kadın. Yaşlı bir kadın. Evet. Ve e, bu yaşlı kadının... E, ...bir defa çok etkileyici bir karakter... ...yaratmışsınız bence. Ve oh. ya, özellikle o sonlarına doğru... E, evet. ...kitabın oldukça etkileyici... ...onun kendisinin ölüme hazırlanma... Evet. ...hikayesi. Fakat kadın şey... ...sadece izleyen bir kadın. Evet. Yani o kadar ağıtlar yakıyor. Evet. Yani işte onu alıyorlar Kendi adı ile ilgili evet, daha çok. Evet. Kendi yani. şeyle ilgili ve izleyen bir kadın ve o izleme halinin kendisi şeye dönüşüyor gibi geldi kitapta bana. Hı hı. Hani tam da kitabın adındaki gibi ucunda ölüm var. Yani. yani sanki daha başka bir şey yapılamazmış gibi. Biraz öyle yani onun ee... Özellikle işittiğini Hı -hı. sandığımız e, hikayeler, öyküler, yaşamlarla ilgili birkaç söz etmesini, birkaç şey söylemesini, müdah müdahil olmasını çok istedim. Hı -hı. Yaptım da bunu ama sonra tamamını çıkardım. Hı -hı. Çünkü öbür türlü e, yani ağaççılığın bir doğası var. Hı -hı. E, yani ağaççılar çok da böyle hissederek o ağdı yakmazlar aslında bu bir meslek. Evet, ee, ...hiç Doğru. tanımadığınız bir insanıla ilgili etrafınızdaki insanları ağlatmanız lazım. Ama orada aslında kendi hikayelerindeki ağlarlar. Ee, evet. Ama başka ölüleri ağladıklarını zanneder insanlar. Evet. Ee, belki de hani o doğayı bozmama hı hı. adına... E, ...başka hayatlarla, başka hikayelerle ilgili müdahil olmama, tarafsız kalma... Ben de garip bir, bir şey var galiba böyle sürekli bütün kitaplarda anlatıcılarımı bir şeyde tutma. E, mesafede. Mesafede tutma. Hı hı. E, galiba bunu hani bir parça okur içinde yapıyor olabilirim bilemem. Hı hı. Yani e, bir ona bırakma hı hı. olan biteni, hı hı. yorumda bulunmama, onu belli hı hı. bir yere çekmeye elbette ki çekmek istediğim hı hı. yerler oluyor hikayeler yardımıyla ama en azından anlatıcımı dilsiz... Tırnak içinde kılma. Hı hı. Ee, üç romanda da denedim. Ee, bence de doğru olan buydu. Yani hı hı. ben eğer okurumu belli bir yere angaja etmek, sürüklemektense hı hı. bütün o anlattığım hikayelerden bir, şey, bir ders çıkarılmasını daha hı hı. E, anlamlı bulurum. Hı hı. E, galiba o yüzden de okurlar sevdiler. Bilemem. Yani yanlıyor da olabilirim. Çok sevdiler. Bir de şey var mesela ben bu işte izleyici ve dinleyici. Aynı zamanda evet. dinleyici. Evet. ve Bu e, ağıtçı kadın e, her ölünün e, bir eşyasını kendi kıyafetinden yırtıp Tabii. onunkini koyuyor. Evet. Ve dinlediği dü düğümlüyor. Ağıt. Bir de şey gibi. Adak ağacı gibi. Adak yani. ağacı gibi bir taraftan da tam da kitabın hani çatısı gibi. Hikayeleri kendi hikayesine ekliyor. Tabii. Yani hem o ölülerin şeylerini değil. Hikayelerini. Evet yani bana şey gibi evet. de gelmişti tam ölürken o elbiseden kurtulması hani Tabii, çıkarması. Çıkarması ama o elbiseyi hani sadece Hevesaliye kavuşmak için değil. Evet hani ölüme hikaye, ölüme ve o hikayeleri evet. de kendi bünyesine katmak ve bir taraftan onları dinlerken ...yani bunun aynı zamanda sembolik bir şey de mi olacağı... ...yani ağırçılarla ilgili çok bilgim yok. Ya yani, <gülüyor> İnanın benim de bir yok. <gülüyor> ee, yani bunu... ...yani söyleyebilirim ama... ...benim için hakikaten şeydi... E, e, ...evet yani o elbise ve hikaye... ...çünkü yani o parçalar aslında birer hikaye... Evet. E, ...aslında çok hacimli bir kitap olmasını Hı -hı. istiyordum... Hı -hı. E, ...belki o parçalar kadar... E, ...Moyan kadar olmasa da... <gülüyor> <gülüyor> çok ...ama Moyan'dan bir alıntı çok, var... <gülüyor> ...çok hacimli bir şey olmasa da... E, ...yani... O hikayelerin tamamıyla ölme. Onların hikayesiyle ölme. Çünkü hepsi yani bir dertten ölen insanlar. Bu kitaptaki bütün anlattığım kahramanlar. Fakat bir yandan aslında çok romanda yapmak istemediğim bir şey deneyip sonra kaçtım. Onu böyle hayat da bağlı da tutabilir miyim diye kadını. Stres bilezi o yüzden elinde taşıyan evet, 90'ların ünlü stres bilezi. Ee, aslında onun derdi stresten kaçmak değil. Ee, dünyevi bir şey. Evet dünyevi bir şey çünkü yani onu da hayata bağlayan tek şeydir o stres bilezi. Sonra e, kadının hayatıyla ilgili bir karar verince romanda çok da onu abartmamayı hı hı. ama yani bizler de zaten hani başka hikayelerin ağırlığıyla yaşarız her gün maruz kaldığımız okuduğumuz, işittiğimiz bütün o hikayeler bize yük olarak kalır hı hı. kadın da hani bunu gövdesinde taşıyor olması benim de yani içimde taşıdığım hikayelerin ağırlığı anlatmam gereken hikayelerin üstündeki baskısı B ...bir ağaç kadınla bir bağ bağım var... ...ve bu, bu beni de inciten bir şey aslında... ...yani... Evet bir yazar olarak bunu anlatmalısın. Senin böyle bir sorumluluğun var. Anlatmak zorunda değilim. Ben bir edebiyatçıyım. Başka bir şey anlatmalıyım. Deyip o yaşadığım gerilimi, ilişkiyi ben de taşıyorum üzerimde. Ağaççı kadın da taşıyor aslında. Ağaççı kadın çok da istemiyor aslında. Belki de onun tek derdi heves alıyı bulmak. Hı hı. Ama o hikayeleri anlatmak zorunda hissediyor kendini. Bir de şey var romanın sonunda mutlu. Yani bütün o şeyleri yaparken evet. mutlu. Gerçekten evet. hani şey görüyor. Düğüne gider gibi. Evet, gidiyor. düğüne gider gibi ha. çok mutlu, huzurlu ve e, şeye dönüşüyor. E, pardon, bir şey söyleyeyim. öldüğünün farkında değil çünkü. Evet, yani. bir, şey, <gülüyor> <gülüyor> bir şey, yani şey gibi de gelmişti bana. E, i̇şte bütün o kıyafeti üstünden atarken e, bir de kendine kefen alıyor. alıyor ve yeni ayakkabılar alıyor. Yeni ayakkabılar alıyor. Her şey yeni. Bütün parasını dilenciye veriyor. Kendisine Daha doğrusu sadık. Turgut Uyar'ın e, bir şiir kahramanına veriyor diyelim. <gülüyor> Öyle mi? Malatyalı Abdoya veriyor. Ee, ben... <gülüyor> Küçük göndermeler var orada. Evet, güzelmiş. Ben evet. onları yakalayamamışım. Malatyalı ile <gülüyor> evet. Ve şey var. Tam da hani o kefeni Aldığı yerde şey diye siz diyorsunuz ya ben başka bir şey anlatmalıyım. Evet. Bunları değil. Evet. Acaba şey diye mi hani düşünmüştüm ben açıkçası bu Borges'te falan da evet. çok vardır biliyorsunuz. Hani o boşluğun ve beyazlığın ve ölümün başka bir şey anlatmaya evet. ve içinde kalan yükü atmaya evet. yarayan bir şeye mi dönüştü? Belki o yüzden de, mi rüya yani her belki şey? De, yani belki de mi? başka bir şey anlatacağım dedim ama belki de anlatacaklarım bunlardı zaten. İşte o yüzden mi orada sabit yani, kaldı. Bi, evet <gülüyor> bilemem yani bu kadar heveskârım ama e, acaba başka ne anlatabilirdim diye de sordum anlar oluyor. Altında Galiba bir... hep başka bir şey anlatmak isterken anlatacağım şeyler yine bunlar olacak. Olsun ama siz anlatmaya devam edin Biz de okumaya çok devam edelim e, Maalesef bu programın da sonuna geldik Çok teşekkür ben ederiz teşekkür Geldiğiniz ederim. ve bizlerle olduğunuz için Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim Hoşçakalın görüşmek üzere Yürüyorduk hem de hiç durmadan Her askerin arasında birer metre ara vardı Daha önce belden aşağı fıkralar anlatan Islık çalan Şakalaşan gülen hasret çeken kızlar Artık sus pus olmuş Sağa sola bakıyordu korkuyla Orada, doruklarda kara kara gözlerin onları izlediğini, bir punduna getirip herkesi haklayacaklarını düşünüyorlardı. Mühferlerini çenelerinde sıkıca bağlayıp ellerini tetiğe götürüyorlardı. Yanlarından geçen arabalara bakıp terhis olacakları, o arabalardan birine binip bu topraklardan uzaklaşacakları günü bekliyorlardı. Manga'nın en önündeydim. Burnum yerlerde mayın arıyordum. Bir ara aklıma Maysa'nın ağlayan yüzü geliyor. Arada bir aklıma Maysa'nın ağlayan yüzü geliyor. O zaman bütün olanları çarçabuk unutup kendimi işime gücime vermeye çalışıyordum. Kızların canı bana emanetti çünkü. Mami'nin dönüşte yampiri yampiri yürüyüp piyasa yapacağı, kuytularında esrar satacağı sokaklar ve şeyhin değiştirdiği adı bana emanetti. Arkadaşları onu askere uğurlarken harem otogarının tavanına ayakkabısını fırlatmıştı. Dönüşte gelip sileceği tabandaki o ayakkabı izi bana emanetti. Onbaşı Betan'ın deniz kenarındaki bir çay bahçesinde elini gizli gizli tutacağı ve bir öpücük almak için saatlerce didineceği nişanlısıyla dolabında sakladığı Burhan Çaçam posterleri bana emanetti.